İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri sabah namaza gidiyordu Bağdat'ta. Çamurlu bir yol, yer taşlık, önünde 7 yaşında bir çocuk. Yavrum dikkat et düşersen dizin acır dedi. Çocuk döndü. Ey imam asıl sen dikkat et. Ben düşsem sadece dizim acır. Sen düşersen arkamda ümmet gider dedi. Arkamda dedi bütün bir ümmet var. Hiç kıra hiç kıra ağlıyor İmam-ı Azam Hazretleri. Bu çocuğa bunu kim söyletti dedi. Eskiler derler ki,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 Günümüzde aşk deyince tabi başka şeyler anlaşılıyor. Çok yanlış oluyor yani. Nefsin arzusuna aşk adını vermek, altın taç giydirilmiş kelkör bir başa benzer. <gülüyor> aşk insanı olgunlaştıran, onu yetiştiren, yolda refakat eden, menzile ulaştırmak üzere ona binek olan ve öyle bir hikayedir ki bitmez. Sonu yok yani. Sonsuza açılır. Sordular açık veysele aşk nedir diye. İstersin vermezler aşk olur. <gülüyor> İnsanın Kendini anlaması, kendini tanıması, dönüp kendine bakması en zor olanı. Göz her şeyi görmek için dizayn edilmiş. Her şeyi görüyor, kendini görmüyor. O yüzden denilmiştir ki, kendini bilen Rabbini bilir. Men harefe <gülüyor> nefsahu fekat harefe Rabbahu. Cenab-ı Peygamber buyuruyor aleyhissalâtu Vesselam: bahtiyar o kimsedir ki, kendi kusurlarını görmekten başkasında kusur bulmaya vakti yok. Vebbâht o kimsedir ki,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 Harun Reşit merhum, yanında Behlül Dana adında bir zat ile bulunurdu hep. Behlül adı da Dana sıfat. Ne demek Dana? Dana ilginç bir kelime, divane de oradan gelir. Yani deli görünümlü veli. Bir bakıyorsun deli, bir bakıyorsun veli. Bakmasını bilirsen veli. Bir gün baktı ki koltuk boş, Harun Reşit'in koltuğu. Behlül Dana hazretleri gitti boş koltuğa oturdu. Halife Sultan, devletin başkanının koltuğuna oturuyorsun. Dövmüşler, çekilmiş bir kenara, ağlıyor Behlül, feryat figan. Ah Harun, ah Harun diye diye ağlıyor. Harun geldi, e niye ağlıyor bu? Dövdük, niye dövdünüz? Yerinize oturdu da ondan. Döndü Behlül'e, o benim yerime oturmuşsun. Hadi bana saygın yok, olmasın. Ama burası makam yani, makam koltuğuna böyle bir destursuz girilir. Elbette daya yersin yani, hak etmişsin. Beni niye karıştırıyorsun? Harun, Harun diye ağlıyorsun, o ne? Harun dedi, İki tokada ağlayacak adam mıyım ben dedi ya. Bir dakika oturdum yediğim dayağı bak, sen ömrünü orada geçiriyorsun, ben sana ağlıyorum dedi. <gülüyor> Aklını başına al Harun dedi yani. Ve Harun her zaman gözleri yaşlıydı çünkü Behlül vardı, onun işi, onu ağlatmaktı. Ama gözyaşı rahmettir. ''Ağlayan kavuşur.'' ''Fuzuli dehirden Kam almak olmaz olmadan giren ''Sadef su almayınca evri nisandan güher vermez.'' ''Fuzuli'' diyor. ''Ağlamadan kavuşamazsın.'' ''Sadef nisan yağmurunu içine almazsa inci yapamaz.'' ''Gözyaşı nisan yağmuru gibidir.'' diyor. Modern çağda dünyanın batı tarafından bize doğru maalesef esen rüzgarla farzalandığımız iki nokta önem arz ediyor.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 Teferruceyle'yi baktım diyor değil mi Yunus Emre? <Gülüyor> Yunus Emre gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları üstünde hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Bizimkiler ölümü anlatırken insanın öylesi gelir. Yahya ya Kemal ölümü bir anlatıyor, Allah diyorsun. vallahi geciktik ya, bir fırsat olsa da bir gitsek falan. <gülüyor> Nasıl anlatıyor ya, hayret? Marsa yu fena da intizar ederken gah geç eser o bad gah erken iklim-i ilahiye rücu etmek için ervah açılır rengine yelken yelken. Fanilik limanında boynu bükük bekliyoruz. Arzulanan o rüzgar bazen geç esiyor, bazen erken ilahi iklime rücu etmek için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 Söz ola avulu aşı, yağ balede bir söz. Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini, bu cihan cehennemini, sekiz uçmağı da bir söz. Yunus Emre Hazretleri sözün nasıl olması gerektiğini bize söyledi. Sözün ustası, kötüsünü söyleme, iyisini söyle. Bir sözle dünya cennete döner, bir sözle kötülükler iyiliğe döner, seyyiat hasenata tebdil olur. O şehzadeler şehrinde, bu Manisa'da, bu mübarek beldede. Buradan bir hatıra, Fatih Sultan Mehmet merhum, 7-8 yaşlarında burada şehzade okulunda talebeydi. Çok da zorlu bir talebeydi. Zorlu zekasından, hocaları aşıyor, sıkıntı oluyor. Hocasını makaraya varmış bir gün. Abdest almış hocası. ayağını suyu süzülsün de sonra kurulanayım, çorap giyeyim diye taşın üstüne basmış. Sıcak gün, taşlar taş, ayaklar kuruyacak. Şehzade Mehmet, hocam, ''Taş mübarektir, taşa basılmaz.'' demiş. Nereden çıktı o demiş? ''Meryem anamız İsa Aleyhisselam'ı taşın üstüne yatırdı ya.'' demiş. ''Taş mübarektir.'' Ana bak.'' demiş hocam. ''Yüne sarıp da koydu, yün de mübarektir, çıkar çorabını.'' Tabii herkes böyle pratik cevap veremeyebiliyor. Zor adam, yani Şehzade Mehmet çok zor. Babası 2. Murat marhum, fetih projesi yaparken, huzurda Hacı Bayram Veli Hazretleriyle konuşuyor. Alim o, o nezdinde sohbet ediliyor ama dikkatini çekmiş. Hacı Bayram lafa karışmıyor. Hocam Fethi konuşuyoruz. Hiç mi yardım etmeyeceksiniz diye sitem etmiş. Naz etmiş. Seninle ve benimle alakası yok da ondan demiş. Fethi biiznillah şu bizim köseyle şu çocuğa nasip olsa gerektir. Çocuk Beşik'te Fatih Sultan Mehmet köse dediği akşam set. Anladı ikinci murat. Biz hazırlık yapacağız Fethi